Bismillahirrahmanirrahim Bağışlaması çok, merhameti geniş olan Allah'ın ismiyle. Birinci kitap İtikad kitabı Gerçek dinin esasları ve başlıca dinler 1. Gerçek din yüce Allah'ın bir kanunudur ve bir takım sağlam hükümlerin kutsal bir mecmuasıdır. Allah bunu peygamberleri aracılığı ile İnsanlara ikram ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun insanları hayırlı olan şeye götürür. İnsanlar bu Allah kanununun buyruklarına kendi güzel irade ve arzuları ile uydukça doğru yol üzerinde bulunur ve hidayete ermiş olurlar. Hem dünyada hem de ahirette mutluluğa ve selamete kavuşurlar. 2. Dinler başlıca üç kısma ayrılır. Birincisi hak dinlerdir.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 Hazreti Adem'den Hazreti İsa'ya kadar gelen bütün mübarek peygamberlerin insanlara bildirmiş oldukları dinler iman esaslarından bir olup yalnız bir Allah'a iman etmeye dayalıyken bunlar sonradan bozulmuş ve asılları kaybolmuştur. Yüce Allah en son ve en büyük peygamberi olan Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Onun aracılığıyla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 Konuluşları itibariyle ilahi olmak şerefinden yoksun olup hiçbir bakımdan din kutsallığını taşımazlar. Ateşe, yıldızlara ve putlara tapan milletlerin dini bu türdendir.